Eve kapanıp istediğim gibi çalışabilirim. Boya, yemek, çay, ev kirası, hiçbirini düşünmem gerekmiyor artık. Borcunu öde diye iki de bir kapıma dayanan kimse de olmayacak. Harika bir manken alırım kendime. Alçıdan bir torso, bir çiftte bacak yaptırırım. Venüs heykeli bile dikerim atölyeme. Dünya resminin şah eserlerinin birinci sınıf kopyaları duvarlarımı süsler. 3 yıl boyunca satış için değil de salt kendim için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 Müseyyenolle gelince, ah ne yetenek, öyle değil mi? Ne sıradışı bir fırça. Ben hatta onun portrelerindeki yüz ifadelerini Tiziano'dan daha üstün buluyorum. Müseyyenolu biliyorsunuzdur herhalde. Hayır, e, kimdir bu Nol? Monsieur Nol, canım, ah ne yetenek. Liz 12 yaşındayken portresini yapmıştı.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 bu büyük servetin nasıl da korkunç bir amaç uğruna kullanıldığı ortaya çıktı. İkinci bölüm Bütün hayatını yan gelip yatarak geçiren ve atadan kalma zenginliğine geçmişte kendi var ettiklerini de ekleyerek büyük bir servet sahibi olan ve milyonlar harcayarak sanat yapıtları topladığı için adı sanat koruyucusuna çıkan sanatsever varsıllardan birine ait eserlerin açık artırmasının yapıldığı evin önüne İki tekerlikliden yaylıya, üstü açıktan körüklü faytona kadar çeşit çeşit araba sıralanmıştı. Bilindiği gibi günümüzde böyle sanat koruyucuları yok artık. Bizim zavallı 19. yüzyılımız, sahibi oldukları milyonları kağıda geçirdikten sonra onları rakam biçiminde izleyerek para keyfi süren asık yüzlü bankerler tarafından ele geçirilmiş bulunuyor. Uzunca salonu, Leşe üşüşmüş alıcı kuşları andıran renkli bir kalabalık doldurmuştu. Her boydan, her soydan insan görülebiliyordu. Gostini, Dvor'dan hatta bit pazarından gelmiş Alman usulü mavi redingotlu Rus tüccarlar ilk göze çarpanlardı. Tezgahları başında, müşteri karşısında oldukları zamanki Rus satıcılara özgü o yapmacıklı lütufkar havalarından sıyrılmış Başka zaman önlerinde iki büklüm oldukları soylulara aldırmadan alabildiğine rahat, özgür bir şekilde dolaşıyor, kalitelerini anlamak için kitaplara, tablolara korkusuzca dokunuyor ve sanattan, eski eşyadan anlayan soyluların rakamlarını aşan rakamlar öne sürerek fiyatları arttırdıkça artırıyorlardı. Bir başka kesim her gün öğleyin mezat salonu dolaşmayı yemek yemeye yeğleyen mezat tiryakileriydi. Bunların dışında koleksiyonlarını zenginleştirme fırsatını kaçırmak istemeyen ve öğlen 12-1 arasında ne yapacağını bilemeyen aristokratlarla amaçları alışveriş olmayan, yalnızca kimin kimi alt edeceğini, en yüksek fiyatı kimin vereceğini ve hangi eşyanın kimde kalacağını merak ettikleri için buraya gelen cep delik, cepken delik bir soylular kesimi daha vardı. Çok sayıda tablo rastgele bir yerlere konulmuştu. Bunlara, önceki sahibinin merak edip de kapağını açmadığı, ciltleri armalı çok sayıda kitap ve mobilya eşlik ediyordu. Çin vazoları, masa mermerleri, ayakları spenks, aslan pençesi biçiminde eski yeni, yaldızlı yaldızsız mobilyalar, avizeler, aplikler mağazalarda olduğu gibi düzen içinde değil, sanattaki kaosu vurgular biçimde karışık yer alıyordu. Aslında, Cenaze törenlerini andırır, ürkütücü bir yanı vardır mezatların. Her şeyden önce mezat salonları hep asık suratlı, kasvet vericidir. Mobilyalarla, tablolarla kapandığı için pencerelerden pek az ışık gelir. Artırmaya katılanların sessiz duruşları, mezat yöneticisinin çekiç vuruşları ve mezardan geliyormuşu andıran sesi, burada tuhaf bir şekilde bir araya gelmiş, zavallı sanat yapıtları için düzenlenmiş, Cenaze töreni duygusunu güçlendirir. Açık artırma iyice kızışmıştı. Giyim kuşamları düzgün birkaç kişi ayrı bir grup halinde öne çıkmışlar, ateşli bir şekilde fiyat arttırıp duruyorlardı. Mezat yöneticisinin son artırılan rakamı yinelemesine bile fırsat bırakmadan, açılış fiyatının da dört katına ulaşılmış olmasına karşın durmamacasına ruble, ruble, ruble sesleri yükseliyordu gruptan. Birkaç kez yenileme, onarım işlemi gördüğü belli olan ve mezat salonunu dolduran kalabalık içinde sanattan çok fazla anlamayanların bile gözlerini alamadıkları bir portre içindi bu çekişme. Ressamın ne kadar mükemmel bir fırçasının olduğu ilk bakışta anlaşılıyordu. Üzerinde bol bir giysi bulunan, esmer bir Asyalı'nın portresiydi bu. Tuhaf, olağanüstü bir yüz ifadesi vardı. Ama herkesi asıl etkileyen inanılmaz canlılıktaki gözleri delici bakışlarıydı. Bu gözler bakıldıkça daha çok saplanıyordu sanki insanın içine. Ressamın gözlere verdiği bu tuhaf, olağanüstü odaklanma yeteneğiydi zaten, herkesin dikkatinin bu resme yönelmesini sağlayan. Portrenin fiyatı dudak uçuklatıcı bir düzeye ulaştığı için açık artırmaya katılanlardan çoğu yarışı bırakmıştı. Resme düşkün iki ünlü aristokrat arasında sürüyordu yarış. İkisi de ne pahasına olursa olsun bu tabloya sahip olmak istiyordu. Öylesine gözleri kararmış, öylesine kendilerinden geçmişlerdi ki, tam fiyatı artık bu kadarı da olmaz dedirtecek bir miktara yükseltmek üzerelerken, birden salondan bir ses yükseldi. ''Yarışınızı bir an için kesmeme izin verin baylar. Bu portre benim olmalı. Buna buradaki herkesten daha çok hakkım var.'' Bir anda herkesin dikkati bu sözlerin sahibi olan uzun, siyah saçları dalgalı, 35 yaşlarında gösteren adama yöneldi. Hoş, aydınlık, tasasız yüzü, insanı yiyip bitiren sosyete çalkantılarından uzak biri olduğunu, giyim kuşamındaki sadelik, yalınlıksa moda konusunda herhangi bir iddiasının olmadığını gösteriyordu. Her halinden sanatçı olduğu anlaşılıyordu. Gerçekten de salonda bulunanlardan çoğunun tanıdığı ressam B'den başkası değildi bu. Salondaki herkesin dikkatinin üzerinde toplandığını görerek, ''Sözlerim size garip gelebilir.'' diye sürdürdü. Ama anlatacağım küçük öyküyü dinlemek lütfunda bulunursanız, böyle konuşmaya hakkım olduğunu anlayacağınızı düşünüyorum. Her şey bana bu portrenin ne zamandır arayıp durduğum portre olduğunu gösteriyor. Ağzı açık, Çekici havada asılı kalan mezat yöneticisi de içinde, herkesin yüzünde saf bir merak ifadesi belirdi. Başlangıçta herkesin bakışı ister istemez ünlü portrenin gözlerine kayıyordu. Ama daha sonra, özellikle de öykü ilginçleştikçe, gözlerini anlatıcıdan alamaz oldular. ''Kolomla'yı bilmeyeniniz yoktur. Petersburg'un hiçbir yeri burası gibi değildir. Burası ne başkenttir ne taşta.'' Kolomla sokaklarında bir iki adım attınız mı her türden gençlik coşkusunun hayalinin sizi terk ettiğinin farkına varırsınız. Gelecek hiç uğramamıştır Kolomla'ya. Sessizlik, gerilik ve hareketli başkent hayatının çökeltisinden ibaret bir yerdir burası. Emekli memurlar, dullar, mahkemelere düşmüş, dolayısıyla da kendilerini ömür boyu burada yaşamaya mahkum etmiş orta halli insanlar, bütün gün çarşı pazar dolaşıp, satıcılarla çene çalan ve her gün beş kapiklik kahve ile dört kapiklik şeker alan emekli aşçı kadınlarla, kısaca enkaz diye adlandırabileceğim giysileri, yüzleri, saçları, gözleri ile görüş netliğinin yitip gittiği puslu havalara benzeyen bulanık, donuk, kül rengi insanlar yaşar burada. Emekliye ayrılmış tiyatro gişe görevlileri, emekli orta halli memurlar, Savaş tanrısı Mars'ın dudağı şişmiş, yüzü gözü morarmış emekli torunları da burayı mesken tutmuşlardır. En ufak bir heyecan, tutku yoktur bu insanlarda. Yürür giderler, gözlerine bir şey takılmaz. Susarlar, hiçbir şey düşünmeden. Kiraladıkları odalarda da eşya adına pek bir şeyleri yoktur. Ama hepsinde tertemiz bir şişe Rus fotkası bulunur. Bütün gün biberon gibi ağızlarından eksik olmaz bu şişe. Ama yine de hiçbir zaman Meşçanski caddesinin kabadayısı genç Alman zanaatkar gibi pazar günleri gece yarısından sonra kaldırımlara yıkılıp kalmazlar. Tenhalık ve yalnızlık damgasını vurmuştur buraya. 40 yılın başı tef, dümbelek, zil sesleri eşliğinde gacır diyarak geçerken herkesin dikkatini çeken tiyatrocuların arabasından başka araba bile görünmez tenha kolomla sokaklarında. Herkes yürür burada. Hemen hiç müşterisi olmayan arabacılar da sakallı beygirleri için kuru ot taşırlar arabalarına. Ayda 5 rubleye ev bulabilirsiniz kolomlara. Üstelik sabah kahvesi de bu fiyatın içindedir. Devletten emekli aylığı alan dullar buranın en aristokrat kesimini oluşturur. Aklı başında, çevrelerinde saygı uyandıran insanlardır bunlar. Odalarını sık sık silip süpürür, dostlarıyla et ve lahana fiyatlarının yüksekliği üzerine söyleşirler. Suskun, sessiz, kimi kez epeyce hoş, sevimli kızları olur bunların. Sonra çirkin köpekleri ve hüzünlü hüzünlü çalan sarkaçlı duvar saatleri olur. Bunları emekli aktörler izler. Aylıkları ancak kolonla yaşamalarına yetecek kadardır bunların. Özgür yaratılışlıdırlar ve bütün öteki sanat insanları gibi zevk için yaşarlar dünyada. Evlerinde sabahlıklarıyla oturup, Eski piştovlarını onarır ya da karton parçalarını birbirine yapıştırıp çeşitli ev gereçleri yaparlar. Ziyaretlerine gelen ahbaplarıyla dama ya da iskambil oynarlar. Gündüzler böyle geçer. Bazen birkaç kadeh pun çeklenmesi dışında akşamların da gündüzden pek bir farkı yoktur. Kolonlan'ın sözünü ettiğim bu aristokratlarından başka bir de ayak takımı vardır. Bunları adlandırmak eskimiş sirkede türeyen sinekleri salmak denli zordur. Kendini dine imana vermiş koca karılar, kendini içkiye çalmış koca karılar, kendini hem dine hem içkiye çalmış koca karılar, karınca gibi çabalayarak Kalinkin Köprüsü'nün oralardan topladıkları çul çaputu bit pazarına götürüp 10-15 kapıya satan ve geçimlerini böylesine çetin yollardan sağlayan yoksul koca karılar kısacası en iyi niyetli bir siyasal ekonomi uzmanının bile dertlerine çözüm bulamayacağı kentin tortusu insanlar yaşar burada. Bu ayrıntılara girmemin nedeni, sık sık borç paraya gereksinim duyan bir kesimden söz etmekte olduğumuzu göstermek içindir. Bu ihtiyacı karşılamak için de rehin karşılığı yüksek faizde borç veren tefeciler türemiştir kolonlada. Diz boyu yoksulluk, rezillik ortamı içinde oldukları için, bu küçük tefecilerin yüreklerindeki insanlık duygusu çabucak ölür. Bu nedenle de faytonlu müşterilere hizmet veren büyük tefecilerden kat kat acımasız olur bunlar. İşte Kolomna'da da vardı bu sözünü ettiğim türden bir tefeci. Öncelikle şunu söyleyeyim ki bu anlatacağım olay günümüzde geçmiyor. Geçen yüzyılda rahmetli hükümdarımız 2. Katerina zamanında geçiyor. Dolayısıyla Kolonlan'ın da, burada yaşayan insanların da günümüzdekinden epeyce farklı olduklarını tahmin edersiniz. Neyse, biz tefeciye dönelim. Başkentimizin bu mahallesine çok eskiden yerleşmiş, her bakımdan ilgiye değer bir adamdı bu. Cübbeyi andırır, bol bir Asya giysisi giyerdi ve yanık, esmerteni, güneyli olduğunu belli ederdi. Ama Hintli mi, Yunanlı mı, İranlı mı olduğunu kestirebilmek olanaksızdı. Sıra dışı uzunluktaki boyu, korkunç denecek esmerlikteki zayıf yüzü, birer koru andıran kocaman gözleri, kalın, gür kaşları onu Kolomla'nın kül rengi insanlarından hemen ayırırdı. Evi bile semtin öbür evlerinden çok farklıydı. Hep küçücük, ahşap evlerdir evleri, bilirsiniz. Oysa bununki vaktiyle Cenovalı tüccarların yaptırdıkları pencereleri farklı büyüklükte ve demir panjurlu, kapıları kol demirli taş evlerdendi. Bu tefecinin öbür tefecilerden bir farkı da en yoksul koca karıdan savurgan bir saray görevlisine kadar herkese her miktarda borç vermeye hazır olmasıydı. Evinin önünde sık sık pencerelerinden şık sosyete kadınlarının göründüğü birbirinden göz alıcı arabalar dururdu. Demir sandıklarının hatsiz hesapsız parayla, altınla, pırlanta, zümrüt ve başka her türden değerli rehinlerle dolu olduğu yolunda dedikodular vardı. Ama onun öbür tefeciler gibi açgözlü olmadığı da bir gerçekti. Borç verirken güçlük çıkarmaz, vadeyi uzun süreye yararak son derece akılcı bir geri ödeme planı uygulardı. Ancak bu arada öyle aritmetik oyunlar yapardı ki borcun faizi akıl almaz tutarlara ulaşırdı. En azından dedikodular bu yöndeydi. Ancak buradaki asıl gariplik, ondan borç alan herkesin başına tuhaf şeylerin gelmesiydi. Kimse akıl sır erdiremiyordu buna. Asyalı tefeciden borç alan herkesin yaşamı trajik bir şekilde sona eriyordu. Kör inanca dayalı bir söylenti mi, yoksa maksatlı dedikodu mu olduğu anlaşılamadı bunun. Bir süre sonra herkesin gözü önünde geçen son derece canlı, çarpıcı bir olay bütün bunların üzerine adeta tüy dikti. Dönemin aristokrasisinden önemli bir ailenin oğlu, genç yaşlarında girdiği devlet hizmetinde dikkatleri üzerinde toplamaya başlamıştı. Bilime, sanata, insan aklının yarattığı her yüceliğe saygı duyan, ileride tam bir bilim ve sanat koruyucusu olacağının işaretlerini şimdiden veren, Gerçek bir sanat severdi bu soylu delikanlı. Kısa sürede Çariçemiz'in de dikkatini çekti onun bu durumu ve kendisine bilim, sanat adına, güzellik, iyilik adına güzel şeyler yapabileceği yeteneğine uygun bir görev verdi. Genç devlet adamı, ressamlar, ozanlar, bilginler topladı çevresine. Elinde avucunda ne varsa aldığı görevi hakkıyla yerine getirmek için harcadı. Sonunda bütün servetini bu uğurda tüketti. Ama başladığı işleri yarım bırakmamak için kendine bir finansör aradı ve bizim ünlü tefeciyi buldu. Önemlice sayılacak bir borç aldı tefeciden ve kısa süre sonra genç devlet adamında ciddi değişiklikler baş gösterdi. Gelişme istidadı gösteren akıl ve sanata düşman oldu. Her sözlükte yan anlamlar aramaya, her yapıtta kötü bir şeyler bulmaya başladı. Tam bu sırada büyük Fransız devrimi patlak verdi. Her türlü rezilce davranış için büyük olanaklar sunan bir olay olarak gördük genç devlet adamı devrimi. Her şeyde devrim işaretleri, devrimcilik tehlikesi görmeye başladı. Kuşkuculuğu o düzeye vardı ki sonunda kendi kendisinden de kuşkulanmaya başladı. Yazdığı jurnaller, yaptığı ihbarlarla nice insanın hayatını kararttı. Bütün bunların saltanat sahiplerinin kulağına gitmemesi olanaksızdı. Yüce Gönüllü Çariçemiz'in de dehşete kapıldığını tahmin edersiniz bu olup bitenler karşısında. Elbette sözcüğü sözcüğüne değil ama derin anlamı bizlere kadar ulaşan ve silinmez biçimde kalplere kazınan sözlerle tepkisini dile getirdi Çariçemiz. Yüce, soylu düşüncelerin ve hareketlerin monarşik düzenlerde asla kovuşturulmadığını, aklın, şiirin, sanatın yaratılarının monarşik düzenlerde asla küçük görülmediğini Shakespeare'lerin, Molye'lerin monarşisinin koruyucu, kollayıcı kanatları altında ortaya çıktıklarını, oysa Dant'ın cumhuriyetçi yurdunda hayat hakkı bulamadığının bir gerçek olduğunu, tüm büyük yeteneklerin, dehaların, monarşik devletlerin şahlanışları dönemlerinde ortaya çıktıklarını, yoksa ne idüğü belirsiz cumhuriyetçi, terörist yönetimlerin ve buna benzer siyasal yapıların insanlığa tek bir ozan bile armağan edemediklerini… İnsan ruhuna anarşi, kargaşa değil, barış, huzur, dinginlik armağan eden ozanların, ressamların baş tacı edilmeleri gerektiğini, aslında imparatorluk tacındaki incilerin, pırlantaların ve bütün öteki değerli taşların bilginleri, ozanları ve tüm öbür sanatçıları simgelediğini, hükümdarların saltanatlarını bu insanların güzelleştirdiğini, ışıttığını söyledi. Bunları söylerken ilahi bir güzelliğe bürünmüştü çariçemiz. Bu olayı her anlatışlarında ihtiyarlarımızın gözlerinde yaşlar belirdiğini anımsarım. Ezilenden yana olmak ulusal gururdur Rus halkının. Kendisine duyulan güveni kötüye kullanan genç devlet adamı elbette koltuğundan oldu ve örnek bir cezaya çarptırıldı. Ama elbette çarptırıldığı asıl büyük cezayı yurttaşlarının yüzlerinde okudu. Herkes aşağılıyor, küçük görüyordu kendisini. Öykünün bundan sonrası çok kısa. Kendisine bağlanan bütün umutları yıkan, gözü yükseklerde bir ikbal perest olarak geçirdiği bir cinnet nöbetinin ardından acılar içinde can verdi genç devlet adamı. Yine herkesin gözü önünde geçmiş bir başka çarpıcı olay. Güzel kızlardan yana bahtı açık başkentimizde öyle bir kız vardı ki Kuzeyin güzelliğiyle güneyin sıcaklığını kendinde birleştirmiş, dünyada seyrek görülen eşsiz bir pırlantaydı. Babam rahmetlinin böyle bir güzelliği hayatında bir daha hiç görmediğini söylediğini hatırlarım. Fiziksel güzelliğine ek olarak zenginlik, akıl, ruh güzelliği. Yok yoktu bu kızda, herkes onun peşindeydi ama bunca istekli arasında Prens Rey adlı bir genç en dikkat çekici olanlarıydı. Yüzü güzel, soylu mu soylu, yüce idealleri olan, kadınların gönlüne taht kurmuş, adeta roman kahramanı bir yiğitti bu prens. Ve genç kıza çılgınlar gibi aşıktı. Güzel kız da ilgisiz değildi prense karşı. O da onu tutkuyla seviyordu. Ama ailesi kızlarının dengi görmüyordu prensi. Çünkü aile yurtluklarını çoktan kaybetmişlerdi ve sarayın da gözünden düşmüşlerdi. Ve bu durumları kimse için bir giz değildi. Derken prensin aniden başkenti terk ettiği duyuldu. İşlerini yoluna koymak için bir süreliğine ayrılmıştı başkentten. Nitekim kısa süre sonra büyük bir tantanayla geri döndü. Düzenlediği göz kamaştırıcı balolar, şölenler sarayın bile dikkatini çekti. Güzeller güzeli genç kızın babası sonunda boyun eğdi ve iki genç dillere destan bir düğünle dünya evine girdiler. Damattaki ani değişikliğe ve birdenbire sahip oluverdiği dudak uçuklatıcı servete kimse bir açıklık getiremedi. Yalnız sağda solda söylenenlere bakılırsa, garip bir tefeciden çok yüksek faizle büyük miktarda borç almıştı. Düğün bütün kenti günlerce meşgul etti. Gelin ve damadı kıskanmayan tek kişi yoktu. Hiç dinmeyen ateşli aşkları, uzun süre hasretlik çekmeleri, her ikisinin sahip olduğu üstün nitelikler herkesin dilindeydi. Deneyimli kadınlar, genç evlilerin nasıl haz dolu günlerin beklediğini sayıp dökmekten tap düştüler. Ama her şey tam tersi oldu. Bir yıl içinde prens tümüyle değişti. Karınca incitmez soylu karakteri, kıskançlık zehriyle tam tersine dönüştü. Tam bir tiran işkenceci kesildi. En insanlık dışı davranışlara, hatta dayağa başvuruyor, kadıncağıza hayatı zehrediyordu. Daha düne kadar bir yıldız gibi parlayan ve yığınla boyun eğmiş gence ardında koşturan eşsiz güzellik bir yılda tanınmaz hale geldi. Sonunda bu ağır yaşama daha fazla katlanamayacağını anlayan güzel gelin ayrılmak istediğini söyledi. Genç kocayı büsbütün çileden çıkardı bu karar. Bıçağını kaptığı gibi kadıncağızın üzerine yürüdü. Yetişip tutmasalardı hiç kuşkusuz öldürürdü de kadıncağızı. Ama o gözü dönmüşlük, umutsuzluk içinde bıçağı kendine sapladı ve korkunç acılarla kıvranarak can verdi. Kahramanları yüksek çevrelerden kişiler olan ve herkesin gözü önünde geçen bu iki olay dışında toplumun alt katmanlarından insanlarla ilgili, hepsi de tüyler ürpertici bir şekilde sonuçlanan, başka pek çok olaydan daha söz ediliyordu kolonuna da. Ağzına içki koymayan, dürüst, onurlu birinin ay yaşın teki olmasını mı istersiniz? Bir tüccarın yanında çalışan adamın patronunu soymaya kalkışmasını mı? Yıllardır namusuyla çalışan bir arabacının birkaç metelik yüzünden bir müşterisini bıçaklamasını mı? Kuşkusuz abartma payı vardı bu öykülerde. Ama yine de kolomlanın alçak gönüllü, kendi halinde halkının bütün bunlardan dehşete kapılmaması mümkün değildi. Tefecide bir uğursuzluk olduğu inancındaydı herkes. Borç verdiği kişilere korkunç koşullar öne sürdüğünden ve borçlunun bunları bir sır olarak sakladığından söz ediliyordu. Söylentilere göre paralarının ateş gibi yanıcı özelliği vardı. Üzerlerinde özel işaretler bulunan bu paralar kendiliğinden kor haline geliyordu. Kısacası saçma sapan söylentiler gırla gidiyordu tefeci hakkında. Bir başka ilginç noktada Kolomla halkı deyip adlarına andığımız tüm o yoksul, yaşlı kadınlar, küçük memurlar, gözden düşmüş, unutulmuş artistler, o korkunç tefecinin ağına düşmektense en korkunç yoksulluğa katlanmaya hazırdılar. Hatta ruhlarının o melunun ellerinde yok etmektense bedenlerinin açlıktan yok olmasını göze alan yaşlı kadınların ölülerine rastlanırdı zaman zaman. Sokakta tefeciye rastlayanların eli ayağı titremeye başlardı korkudan. Hemen bir köşeye gizlenirler, adam geçip gittikten sonra da upuzun boyuyla uzaklarda gözden yetene ardından bakarlardı. Yalnızca dış görünüşünde bile öyle çok sıra dışı şey vardı ki, gören herkes olağanüstü bir varlıkla karşılaştığı izlemine kapılırdı. Yanık, esmer yüzünün hiçbir insanda görülemeyecek derin çizgileri, İnanılmaz derecede gür kaşları, korkunç gözleri, hatta üzerindeki bol Asyalı giysisi bu bedende hareket eden tutkuların yanında başka bütün insanlara ait tutkuların soluk, silik kaldığını söyler gibiydi. Onunla her karşılaşmasında babam olduğu yerde hareketsiz kaldığını ve iblis, resmen iblis'' dememek için kendini zor tuttuğunu anlatırdı. Sözü daha fazla uzatmadan, öykümün asıl kahramanı olan babamı anlatayım size. Pek çok bakımdan sıra dışı bir insandı babam. Ressamdı ama yalnızca Rusya denen Engin Sine'den doğabilecek mucize ressamlardan biriydi. Okul, öğretmen görmeden, kural yasa bilmeden, nasıl olduğunu kendi de bilmeden, yüreğinin gösterdiği yolda ilerleyerek her şeyi kendi kendine öğrenmişti. Günümüz ressamlarının alaylı diye küçük gördükleri mucize ressamlardandı kendisi. Ama alaylı ressamları hiç mi hiç yıldırmazdı bu suçlamalar. Tam tersine yeni bir coşkuyla sarılırlardı işlerine ve kendilerine alaylı aşağılamasının yöneltilmesine neden olan resim anlayışlarını bırakmazlardı. Yüksek bir sezgi gücü vardı babamın ve bu güçle her nesnedeki gizli düşünceyi sezerdi tarihi resim kavramının gerçek anlamını da yine sezgileriyle kavramıştı. Neden? Örneğin, Raffaello'nun, Leonardo da Vinci'nin, Correggio'nun, Tiziano'nun, basit baş çizimleri, portreleri tarihi resim diye adlandırılıyordu da, tarihi içerikli çok büyük çalışmalar olmalarına ve ressamlarının da tarihsel resim yaptıkları iddiasında olmalarına karşın bu resimler yalnızca tablo olarak anılıyordu. Bu noktayı da kendi kendine kavramıştı. Duyguları, sezgileri, babamı yüceliğin son aşaması olarak gördüğü Hristiyanlık üzerinde çalışmaya yöneltti. Pek çok ressamın karakterinin ayrılmaz parçası olan ün düşkünlüğü ya da alınganlık gibi şeyler yoktu onda. Sağlam karakterli, dürüst, dümdüz, hatta dıştan oldukça sert bir kabukla kaplı bir adamdı. Gururdan bütünüyle yoksun olduğu söylenemezdi. İnsanlara ilişkin değerlendirmelerinde aynı anda hem hoşgörülü hem de sertti. ''Kimse umurumda değildir benim'' derdi sık sık. Salonlarda sergilenmek için değil, kiliselere asılmak içindir benim resimlerim. Resmimi anlayan onlar, anlamayan tanrısına nasılsa duasını yine yapacaktır. Sosyete insanlarını resimlerden anlamıyorlar diye ayıplamam. Onların da anladıkları başka şeyler var. Kağıt oyunları, iyi şarap, atlar gibi. Soylu biri bundan daha fazlasını bilip de ne yapacak? Asıl her şeyden azar azar anlayan akıldanelerden korkmalı insan. Herkes kendi işini yapsın, yeter. Benim gözümde bilmediğini açıkça söyleyen insan, bilmediğini biliyormuş gibi görünen ve her şeyi ağzına yüzüne bulaştıran iki yüzlüden daha değerlidir.'' Resimlerine karşılık çok az para alır, evini geçindirmeye ve resim üretimini sürdürmeye yetecek paradan fazlasını istemezdi. Başkalarına yardımdan kaçınmaz, özellikle de yoksul ressamlara yardım ederdi. Ataları gibi yalın, içten bir dinsel inancı vardı. Bu nedenle olsa gerek, çizdiği yüzler büyük yeteneklerin bile ulaşamadıkları yüce, soylu bir ifade taşırdı. Yılmadan çalışması ve kendi çizdiği yolda hiç şaşmadan ilerlemesi sonucunda onu alaylı, cahil diye küçük görenlerin bile saygısını kazandı. Kiliselerden sipariş üstüne sipariş alıyor, hiç işsiz kalmıyordu. Çalışmalarından biri kendisini biraz fazla uğraştırmıştı. Çalışmasının konusunu tam hatırlayamıyorum şu anda ama resmin bir yerine karanlığın ruhunu yerleştirmesi gerekiyordu. Bunu nasıl betimleyeceği üzerinde uzun uzun düşündü. Burada yaratacağı imgede insanın ruhunu boğan, insanı ezen her şeyin yer almasını istiyordu. Bu konu üzerinde kafa yorarken sık sık gizemli tefeci gelirdi aklına ve işte resmimde iblisi temsil edecek yaratık diye mırıldanırdı. Bir gün atölyesinde yine bu konu üzerinde çalışırken kapının birkaç kez çalınmasının ardından içeriye o korkunç tefecinin girdiğini görünce babamın nasıl şaşırdığını varın siz düşünün. Elinde olmadan bütün bedeni ürperdi. ''Ressamsın değil mi?'' diye sordu tefeci. Damdan düşer gibi. ''Evet'' dedi babam. Şaşırmış, arkasından ne geleceğini bekledi merakla. ''Çok iyi.'' ''Portremi yapmanı istiyorum. Fazla ömrüm kalmadı. Çoluk çocuğum da yok. İzim tozum kalmadan gitmek istemiyorum dünyadan. Bir şekilde yaşamalıyım. Şöyle canlıymışım gibi portremi yapabilir misin?'' İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş diye düşündü babam. Aradığım iblis kendi ayağıyla geldi. Resmime girmek istiyor. Öneriyi kabul etti.'' Zaman ve fiyat konusunda anlaştılar ve hemen ertesi gün fırçasını paletine aldığı gibi tefecinin evinin yolunu tuttu. Yüksek duvarlar ardındaki ev, köpekler, demir kapılar, ağır kol demirleri, kemer şeklinde pencereler, üzerlerine değişik alılar örtülmüş sandıklar ve son olarak karşısında hareketsiz oturan tuhaf ev sahibinin kendisi. Bütün bunlardan tuhaf bir etkiye kapıldı babam. Bütün pencerelerin önüne yerden ta tepeye kadar eşya yığılıydı ve yalnızca en yukarıdan azıcık bir gün ışığı sızıyordu içeri. Nasıl da güzel aydınlattı bu tepe ışığı Melun'un yüzünü diye düşünen babam, bu ışığı kaçırmamak için tutkuyla çalışmaya başladı. Yüz çizgileri nasıl da güçlü diye düşündü yeniden. ''Şu anda karşımda gördüğüm gücün yarısını aktarabilsem, resmimdeki bütün azizler, melekler gölgede kalır, görünmez olur. Nasıl şeytani bir güç bu böyle? Biraz daha doğaya sadık kalsam sanki tuvalden aşağı atlayıverecek. Bir yandan çalışma temposunu artırırken, bir yandan da ''Böyle sıra dışı çizgiler görmedim ömrümde.'' diye yineleyip duruyordu. Tuvalde kimi çizgiler gitgide belirginleşmeye başlıyordu. Bu çizgiler karşısındaki modele benzedikçe kendisinin de anlayamadığı bir tedirginlik sarıyordu babamın içini. Buna karşın en ayrıntı sayılabilecek çizgileri, en uçucu ifadeyi bile kaçırmamaya ve bunları aslına uygun biçimde tuvaline aktarmaya çalışıyordu. Her şeyden önce gözleri çalışacaktı. Çünkü öyle bir güç, canlılık vardı ki adamın gözlerinde bunları aslına uygun bir biçimde tuvale aktarabilmeyi kimse hayalinden bile geçiremezdi. Yine de gözlerdeki en ufak bir pırıltıyı, ışığı, gölgeyi bile yakalamak, bunların anlamlarını çözümleyebilmek için konusuna iyice yoğunlaştı. Ama gözlerin içine daldıkça öyle tuhaf bir tiksinti anlaşılmaz bir ağırlık çöküyordu ki yüreğine birkaç kez fırçasını bir süre için bırakmak zorunda kaldı. Sonra yeniden elini aldı. Sonunda daha fazla katlanamayacağını anladı. Adamın ateş saçan gözleri adeta ruhunu delip geçiyor, Anlatılmaz bir tedirginlik yaratıyordu içinde. İkinci, üçüncü günler bu duygu daha da güçlendi. Korkmaya başladı. Fırçasını bıraktı ve kestirip atarcasına portreye daha fazla devam edemeyeceğini söyledi. Bu sözleri duyduğunda tefecinin yüzünün aldığı hal anlatılır gibi değildi. Babamın ayaklarına kapanıp portresini bitirmesi için yalvardı. Dediğine göre alın yazısı dünyadaki varlığı buna bağlıydı. Babamın fırçası onun canlı çizgilerine dokunmuş bulunuyordu bir kez. Bu çizgileri tuvaline aslına uygun bir biçimde aktarabilirse doğaüstü bir güçle sürüp gidecekti yaşamı. Böylece de bütün bütüne yok olmaktan kurtulacaktı. Bu dünyada varlığını sürdürmesi gerekiyordu onun. Bu tuhaf sözlerden öyle korktu ki babam fırçasını, paletini kaldırıp attığı gibi hızla odadan çıktı. Bütün gün ve gece sürdü babamın kaygıları. Ertesi sabah tefecinin yanında çalışan tek kadın hizmetçi yarım kalan portreyi getirdi. Efendisinin bu resmi artık istemediğini ve resim için metelik ödeme yapmayacağını söyledi. Aynı gün akşam tefecinin öldüğü, dinine uygun bir cenaze töreniyle toprağa verileceği haberi geldi. Son derece tuhaf göründü bütün bunlar babama. Bu arada huyu da gözle görülür biçimde değişmeye başlamıştı. Sürekli huzursuz, tedirgindi ve bu halinin nedenini kendi de bilmiyordu. Derken kimselerin ona yakıştıramadığı bir şey yaptı. Çalışmaları sanatsever çevrelerin dikkatini çeken, kendisinin de yeteneğine büyük değer verdiği, sevdiği bir öğrencisini kıskanmaya başladı. Herkesin bu genç ressamdan övgüyle söz etmesine katlanamıyordu artık. Yeni yapılan büyük bir kiliseye ait resimlerin bu öğrencisine sipariş edildiğini öğrenmesi bardağı taşıran damla oldu. "Yo!" diye kükredi. "Ağzı süt kokan bir çocuğa böyle bir zaferi tattırmam." Pek erken başladı ihtiyarların ayağını kaydırmaya. Tanrıya şükür henüz gücüm kuvvetim yerinde. Görürüz kimin kimin ayağını kaydıracağını. Ve dürüst Tertemiz bir insan olan babam, o güne dek hep aşağıladığı, küçük gördüğü şeyleri yapmaya başladı. Sonuçta çevirdiği bir takım dolaplarla yeni kilisenin resimleri için bir yarışma açılmasını ve başka ressamların da bu yarışmaya katılmalarını sağladı. Odasına kapanıp tutkuyla çalışmaya başladı. Var olan tüm gücünü, sanatçı dehasını bu resme dökmek ister gibiydi. Gerçekten de en güzel resimlerinden biri oldu bu çalışması. Yarışmayı babamın kazanacağından kimsenin kuşkusu yoktu. Çünkü resimler topluca sergilendiğinde gün ışığı karşısındaki fener ışığı gibi kalıyordu bütün öbür çalışmalar babamın resminin yanında. Derken, yargıcılar kurulunda yer alan yüksek bir din görevlisi herkesi şaşırtan bir değerlendirmede bulundu. Resmin büyük bir yetenek eseri olduğu belli, dedi. Ama yüzlerde kutsallık adına en ufak bir şey görülmediği gibi tam tersine, Ressamın fırçasını karanlık güçler yönetmiş gibi sanki. Gözlerde iblise özgü bir ifade seçiliyor. Resme yeniden ve daha dikkatle baktı herkes. Hak vermemek elde değildi din adamına. Bu aşağılayıcı değerlendirmenin neye dayandığını anlamak için babam da koşup baktı tablosuna ve dehşetle resimdeki bütün gözlerin tefecinin gözleri olduğunu gördü. Bakışlardaki şeytanilikle tepeden tırnağa ürperdi. Babamın tablosunu kabul edemeyeceğini açıkladı yargıcılar kurulu. Ama babam için en acısı öğrencisinin resminin birinci seçildiğini duymak oldu. Nasıl öfkeden kudurmuş bir halde eve döndüğünü anlatamam. Biz çocukları evden kovdu, fırçalarını, resim sehpasını kırdı. Az kalsın annemi bile dövecekti. Duvardan tefecinin resmini indirdi. Portreyi parçalamak için kendisine bir bıçak getirilmesini, yırttığı parçaları yakabilmesi için de ocağın ateşinin harlatılmasını istedi. Tabloyu bıçakla parçalamasını tam o sırada içeri giren eski bir ressam dostu engelledi. Tıpkı onun gibi kendiyle barışık, iyi yürekli, neşeli, hayattan fazla bir şey beklemeyen, her zaman kendinden hoşnut, her zaman neşeyle çalışan, yemeklerde, hele içkili olurlarsa, çok daha büyük bir neşe duyan dünya tatlısı bir insandı bu ressam. ''Ne yapıyorsun? O yakmaya çalıştığın da ne?'' diye bağırdı. Daha iyi görmek için babamın elindeki portreye doğru yaklaşarak, ''İnsaf yahu, bu senin en iyi yapıtlarından biri. Geçenlerde ölen tefeci bu, eşsiz bir portre. Öyle kaşını kirpiğini değil, gözünün ta kendisini aktarmışsın tuvale.'' ''Dünyada hiçbir resimde ben şu senin resmindeki gibi bakan göz görmedim.'' Babam resmi ocağa fırlatmaya davranırken, ''Ateşte yanarken nasıl bakacaklar göreceğiz.'' dedi. Engel olmak için babamı kolundan tutan dostu, ''Dur Allah'ını seversen be arkadaş.'' dedi. ''Madem bu kadar sıtkın sıyrılmış, bana ver gitsin.'' Babam önce kabul etmedi, sonra razı oldu. Adam beklenmedik ganimetini kaptığı gibi sevinçle ayrıldı evden. Adamın evden tabloyla birlikte çıkıp gittiği anda babam büyük bir huzur duydu. Sanki omuzlarından ağır bir yük kalkmıştı. Kıskançlık, çekememezlik gibi kendisini tedirgin eden bütün kötü duygulardan kurtulmuştu. Bir süredir etkisi altında olduğu bu duyguları şöyle bir gözden geçirdiğinde ''Hayır, Tanrı'nın bir cezası bu bana.'' diye düşündü. ''Fazlasıyla hak etmiştim ben düştüğüm bu yüz karası, utançlı durumu.'' Benden küçük bir ressam kardeşimi yok etmek için tasarlanmış bir resimdi o. Kıskançlık denen şeytani duygunun buyruğundaydı fırçam o resmi yaparken ve o şeytani duygunun resme yansıması da doğaldı. Hemen eski öğrencisini arayıp buldu, kucaklayıp sımsıkı bağrına bastı, özür diledi ve elinden geldiğince suçunu bağışlatmaya çalıştı. Resimleri yine eski havasına döndü ama yüzünde bir dalgınlık, durgunluk ifadesi belirmişti. Çok az konuşuyor, sürekli dua ediyor, insanlar hakkında sert, kesin yargılarda bulunmaktan kaçınıyordu. Yeniden yumuşak, hoşgörülü bir insan olmuştu. Tam bu aralar gelişen bir olay babamı büs bütün sarstı. Tefecinin portresini verdiği ve uzun süredir görüşemedikleri için ziyaretine gitmeyi düşündüğü arkadaşı Çıka geldi bir gün. Hoşbeş'ten sonra eski ressam arkadaşı "Vallahi arkadaş," dedi. "Haklıymışsın, o portreyi yakmak istemekle." ''Tuhaf bir şey var o portrede. Benim öyle cin peri inancım yoktur ama bir uğursuzluk var o resimde.'' ''Ne gibi?'' diye sordu babam. ''Ne gibi olacak?'' O resmi eve götürüp de duvara astığım anda içimi bir anda darallar bastı. Birilerinin boğazını kesmeyi arzuluyordum sanki. Hayatım boyunca uykusuzluk nedir bilmezdim, gözüme uyku girmemeye başladı. Uyanıkken karabasanlarla boğuşuyordum sürekli. ''Bunların ne olduğunu ben bile bilemiyorum. Bildiğim, sürekli o lanet tefeciyi gördüğüm. Hiç gözümün önünden gitmiyordu o iblis. Anlatacak söz bulamıyorum. Böylesi hiç başıma gelmemişti. Günlerce bir divane gibi dolaştım. Sürekli korkuyor, tatsız bir şeyler olmasını bekliyordum. Hiç kimseye sevinç dolu, sevgi dolu, içten bir şey söyleyemeyeceğimi hissediyordum.'' Sanki hemen yanı başımda beni gammazlayacak bir ispiyoncu oturuyordu. Ne zaman ki yalvar yakar istemesine dayanamayıp o portreyi yeğenime verdim. Üzerimden sanki dağ gibi bir yük kalktı. Bir anda neşem yerine geldi. Vallahi kardeş bana sorarsan sen iblisin portresini yapmışsın. Arkadaşının öyküsünü dikkatle dinleyen babam portre hala yeğeninde mi diye sordu. Ne gezer? Tefecinin ruhu sanki çocuğun ruhunu ele geçirdi. Odadan odaya çılgın gibi dolaşmalar mı istersin, kaldırıp kendini pencerelerden atmalar mı istersin, konuşmalarından bile bir şey anlamak mümkün değildi. Kendi yaşadıklarım olmasa oğlanın delirdiğini sanırdım. Neyse ki bir koleksiyoncuya satmış belalı portreyi. Koleksiyoncuda da çok kalmamış, o da hemen bir başkasına satmış. Bu öykünün büyük etkisi oldu babamın üzerinde. Merak hastalığına tutuldu. Uzun süre derin derin düşündükten sonra fırçasını şeytanın yönettiğine, tepecinin yaşamından bir şeyleri gerçekten de resme geçirdiğine, böylece de kıskançlık, çekememezlik gibi şeytani duygular uyandırarak insanları azap içinde kıvrandırdığına inandı. Bunun hemen ardından birbirini izleyen üç ani ölümle karısını, kızını ve küçük oğlunu kaybetmesi kendisine verilmiş ilahi bir ceza gibi göründü ona. Böylece de maddi dünyayı terk etmeye karar verdi. Dokuz yaşındaydım ben o sıralar. Beni Güzel Sanatlar Akademisi'ne yazdırdı. Borçlarını ödeyip herkesle helalleşti ve uzak, ıssız bir bölgedeki bir manastıra kapanıp keşiş oldu. Orada benimsediği çileli yaşam biçimiyle, manastırın bütün sert kurallarına titizlikle uymasıyla öteki keşiş kardeşlerini de hayrete düşürdü. Kendisinin iyi bir ressam olduğunu öğrenen başrahip, Ondan manastırın en önemli ikonasını yapmasını istedi. Ama uysal keşiş olmaz diye kestirip attı. Eline fırça almaya layık biri değildi o. Fırçası murdardı. Böyle bir işe girişebilmek için ağır çalışmalar ve yüce özberilerle ruhunu temizlemeliydi her şeyden önce. Zorlamadılar kendisini. Manastırın zaten çetin, çileli yaşamını kendisi için sürekli daha da zorlaştırıyordu babam. Ama bir süre sonra bunlar da yetmez oldu kendisine. Daha çetin, daha çileli bir yaşam arzuluyordu. Böylece baş rahibinde hayır dualarını alarak ıssız bir ormanda tek başına yaşamaya başladı. Ağaç dallarından kovuk gibi bir yer yaptı kendine. Yalnızca kökler ve otlarla beslendi. Her gün ağır taşları bir yerden bir yere taşıdı. Kolları gökyüzüne uzanmış durumda, gün doğumundan batımına kadar sürekli dualar okuyarak olduğu yerde kımıldamadan durdu. Sözün kısası, sabrın, çilenin, özverinin bütün duraklarını aştı, örneklerini ancak azizlerin yaşam öykülerinde görebileceğimiz yokluklara, yoksunluklara katlandı. Böylece yıllar geçti. Çileli yaşamın tükettiği bedeni, dualardan aldığı güçle ayakta durabiliyordu. Sonunda, bir gün manastıra döndü ve doğruca baş rahibe gidip kararlı bir sesle, ''Artık hazırım.'' dedi. Allah izin verirse, Dediğiniz ikonayı yapacağım. İkona için seçtiği konu İsa'nın doğumuydu. Tek bir gün bile hücresinden çıkmadan ve hemen hiçbir şey yemeden bir yıl boyunca yapıtıyla uğraştı. Resim yapmadığı zaman sürekli dua etti. Bir yıl sonra ikona tamamlandı. Gerçekten de bir mucizeydi ortaya çıkan yapıt. Ne manastırdaki öbür keşişlerin ne de baş rahibin resim konusunda fazlaca bir bilgileri yoktu. Ama resimdeki yüzlerden yayılan kutsal hava hepsini alt üst etti. Anaların en temizinin bebeğine bakarken yüzünü aydınlatan ilahi sevecenlik, kutsal bebeğin uzaklardaki geleceğini görür gibi olgun bakışları, ilahi mucizeyle bozguna uğramış kralların huşu içinde onun ayaklarına kapanışları ve nihayet resmin tümünden taşan o anlatılmaz huzur bütün bunlarda öyle bir güç, öyle bir güzellik vardı ki, bütün keşişler bu yeni ikona önünde büyülenmiş gibi diz çöktüler. Mükiş etkilenen baş rahip, ''Hayır.'' diye mırıldandı. İnsan elinden çıkması olanaksız bunun. Göklerin ilahi gücünce yönetilen kutsanmış bir fırçadan çıkmış bu resim. Bu arada ben akademiyi altın madalyayla bitirdim ve 20 yaşında ki her ressamın en büyük düşü olan İtalya'ya bir burs kazandım. Yola çıkmadan önce on iki yıldır görmediğim babamla vedalaşmak istedim. Yüzü bile neredeyse silinip gitmişti belleğimden. Manastırda nasıl katı, çileli bir yaşam sürdüğüne ilişkin bir şeyler duymuştum ve hücresine kapanıp tüm dünyaya yüz çevirmiş, sürekli oruç tutan, uykuyu durağa yitirmiş, günlerini gecelerini duayla geçiren bir çilekeşle karşılaşacağımı sanıyordum. Ama karşımda, Neredeyse ilahi bir güzelliğe sahip bir ermiş görünce nasıl şaşırdığımı anlatamam. Sürdürdüğü çileli yaşamdan tek bir iz yoktu yüzünde. İlahi bir neşenin aydınlığıyla sarmalanmıştı. Bembeyaz sakalları göğsünü dövüyor, telleri incecik, tüy gibi uçuşan gümüşi saçları, keşiş cübbesinin belini sıkan kuşağına dek uzanıyordu. Ama beni en çok şaşırtan babamın, Ömrüm boyunca unutamayacağım, hiçbir meslektaşımın da unutmamasını dilediğim, sanat üzerine söylediği sözler oldu. Seni bekliyordum oğlum, dedi. Beni kutsaması için yanına yaklaştığımda, bundan böyle bütün yaşamını belirleyecek bir yolun başındasın. Bu tertemiz yolu dost doğru izle. Sende yetenek var. Yetenek, Tanrı'nın insanoğluna en büyük armağanıdır. Onu koru. ''Yok etme. Gördüğün her şeyi araştır, öğren, fırçana boyun eğmeleri için çalır. Ama öte yandan her şeyin iç anlamını da kavra. Yaratıcının her şeyde var olan yüce gizini. Bu gizi kavramış seçilmişlerden ol. Küçük, değersiz şey yoktur duada. Gerçek yaratıcı ressam küçük şeylerden de büyük yapıtlar çıkarabilir ortaya.'' Hor görülen de, aşağılanan da hor görülecek, aşağılanacak bir şey yoktur. Çünkü yaratıcının güzel ruhundan yayılan görünmez ışık iplikleri onlardan da geçer. Ve o zaman küçük görülen yüce bir anlam kazanmış olur. İnsan ilahi olandan, göksel olandan asla vazgeçmemelidir sanatta. Onu yüceltecek tek şey budur. O büyük huzur ve sükun, dünya hayhuyundan kargaşasından ne kadar yüce ise, yapmakta yıkmaktan o kadar yücedir. Tek bir melek, o tertemiz, aydınlık ruhuyla şeytanın sayısız gücünden ve gururla sarmalanmış tutkularından ne kadar yüce ise, gerçek bir sanat yapıtı da dünyada var olan her şeyden daha yüce, daha değerlidir. Neyin var neyin yoksa onun uğruna feda et, onu her zaman tutkuyla sev. Dünya hırsı kokan bir tutkuyla değil, sessiz, dingin, huzur dolu ilahi bir tutkuyla. Bu ilahi tutku olmadan insan dünya üzerinde yükselemez ve insanlara huzur veren büyüleyici sesleri çıkaramaz. Çünkü yüce sanat yapıtının yeryüzüne inmesi herkese huzur, sükun vermek içindir. Onun ruhta yarattığı şey sızlanma değildir. Çünkü ezgili dualar mırıldanarak sonsuzcasına Tanrı'ya doğru akan bir ırmaktır o. Yine de çok üzücü, kahredici şeyler yaşayabilirsin. Durdu. Aydınlık yüzü bir an için gölgelendi. Başımdan geçmiş bir olay var, dedi. Bir zamanlar resmini yaptığın birinin gerçekte neyin nesi olduğunu bugüne dek anlayabilmiş değilim. Şeytan gibi bir şeydi. İnsanların şeytan gibi şeylerin varlığını kabul etmediklerini biliyorum. O bakımdan işin bu kısmını geçeceğim. Ama bildiğim bir şey var ki, büyük bir iğrentiyle yaptım onun resmini ve yaptığım işe hiç mi hiç sevgi duymadım.'' Doğaya sonuna kadar sadık kalarak resmi sürdürmek için kendimi nasıl zorladığımı anlatamam. O bir sanatsal yaratı değildi çünkü ona bakan insanları sarıp sarmalayan duygu, insanları tedirgin eden, kaygılandıran, isyankar bir duyguydu. Sanatçı duygusu değil çünkü sanatçı kaygı ortamında da huzur varlıktır. Duyduğuma göre bu portre elden ele dolaşıyor ve gittiği her yere huzursuzluk tohumları ekiyor, Ressamlarda meslektaşlarına karşı haset, kıskançlık, nefret, zulüm gibi kötü duygular uyandırıyormuş. İnsanın içini yakıp kavuran tutkular. Tanrı seni böyle tutkulardan korusun oğlum. Dünyada en tehlikeli şeydir böyle tutkular. Sen birine kötülük edeceğine bırak sana kötülük etsinler. Ruhunun temizliğini koru. Yetenek sahibi insan ruhça herkesten daha temiz olmalıdır. İnsanlar başkalarında hoş gördükleri pek çok şeyi sanatçı da hoş görmezler. Evinden tertemiz bayram giysileriyle çıkmış birine yoldan geçen bir arabadan azıcık bir çamur sıçramaya görsün, herkes parmağıyla bayram giysisi çamurlanmış adamı gösterir, ne kadar özensiz, düzensiz olduğundan söz eder. Oysa aynı insanlar leke içindeki gündelik giysileriyle yanı başlarından gelip geçen onlarca kişiyi fark etmez. Çünkü gündelik giysideki leke görülmez. Beni kutsayıp kucakladı. Hayatımda hiç böylesine yüce duygular içinde kalmamıştım. Bir oğul duygusuyla olmaktan çok, perestişe varan bir hürmetle dudaklarımı göğsünü döven ak sakallarına değdirdim babamın. Gözlerinde yaşlar belirdi. Bir isteğim var senden oğul, dedi tam ayrılırken. Olur ya, ''Şu sana söz ettiğim portreye bir yerlerde rastlarsın. Kimselerinkine benzemeyen sıra dışı gözlerinden ve bu gözlerdeki sıra dışı ışıltıdan hemen tanırsın portreyi. Ne pahasına olursa olsun yok et onu.'' ''Söyleyin lütfen, böyle bir ricayı yerine getirmeye and içmemezlik edebilir miydim?'' ''Tam on beş yıl boyunca dolaşmadığım sergi mezat kalmadı. Babamın portresine uzaktan da olsa benzeyen bir resme rastlamadım.'' Derken, ''Bu mezatta birdenbire...'' Ressam sözünün burasında bakışlarını duvarda asılı portreye çevirdi. Dinleyicilerin bakışları da aynı anda aynı yöne döndü. Ama şaşılacak şey, uğursuz portre yerinde değildi. Salonu bir uğultu kapladı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Derken, açık seçik, anlaşılır bir ses bütün sesleri bastırdı. Çalmışlar. Herkesin olanca dikkatiyle öyküyü dinlediğini gören ve bu durumu fırsat bilen biri, portreyi asılı olduğu yerden kaldırıp götürmüştü. Herkes anlatılmaz bir şaşkınlık içinde çakılıp kaldığı yere. Olağanüstü canlılıktaki gözleri, delici bakışları gerçekten görmüşler miydi, Yoksa eski resimleri izleyip durmaktan yorulmuş gözlerine bir an görünüp yiten bir hayal miydi o gözler, hiç kimse anlayamadı. Son